Alhamdülillahi Rabbil ve salatu ve Ali Muhammed Bir kardeşimiz sormuş Sonradan şeytan ismini alan iblis Zamanında bir melek miydi? Hayır İblis bir melek Değildi, geçmişte de değildi O bir cindi Allah subhanehu ve melekleri nurdan yaratmış cinleri ise dumansız ateşten yaratmıştır. Ve racih olan görüşe göre bizden önce cinler yeryüzünde yaşıyordu. Ancak iblis çok ibadet eden yani çokça ee, Allah'ı anan çokça muttaki bir kimseydi. Yani cinler arasında böyle bir e, yönü vardı. Allah Azza ve Celle onu kendisine mukarrep kıldı. Yani yakınlaştırdı. Ey onu meleklerin mertebesine çıkardı. Ancak Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'la ilgili, onun yaratılışıyla ilgili imtihanda iblisin içinden geçirdiklerini de bildi ve ben bunu yarattığım zaman ona secde edin dedi. Sa'd suresi 75'te geçtiği gibi ve daha birçok ayette haber verildiği gibi. Dolayısıyla o ebevestekbara ve kâne minel kafirin. Ey oç büyüklük tasladığı kibirlendi ve böylece kafirlerden oldu. Dolayısıyla o az önce ifade ettiğimiz gibi e, cindi Melek değildi ancak melekler mertebesine yükseltilmişti. Sonra da Allah Azze ve Celle'nin lanetine uğradı. Kafirlerden oldu ve Allah Azze ve Celle onun düşmanlığına, onun tehlikesine, görmediğimiz yerlerden bizi göreceğine e, dair bizlere haber verdi. Böylelikle onun şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Sallallahu alem ve sallallahu alem nebine Muhammedin ve Muhammed.